bizi de neslimizi de tevhid ehli olan samimi, kuran ahlakıyla ahlaklanan bu sami insanlardan eylesin. Evet. Ne dinini ne kendini asla satanlardan eylemesin. Evet. Allah'a hakiki kul ve köle olanlardan eylesin kardeşlerim. Evet. Bugün sohbet çizgimizde aynı çizgimizde devam ediyoruz.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 insani hastalıkların tedavisi de ancak Kur'an'daki eczanıyla ne yapabilir. Orada her şey nedir? Mevcuttur. Ve Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda Allah Subhanehu ve Teala bizlere orada hiç boş, abes, gereksiz hiçbir şey bize ne yapmamış bildirmemiştir. Hemen orada kıssalar diye bazı bölümler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 bu kıssalarda bizlere ne anlatmak istiyor? Yani bu kıssalara anlatılmanın amacı nedir? Biz bunları okuduğumuzda neleri yakalamamız gerekiyor? Bunun üzerine sizlere bir ders yapmaya uygun gördüm. Yani Kur'an'ın nasıl okunması gerektiğini, okunduğunda neyi yakalaman gerektiğini ve dinini nasıl öğrenmen gerektiği ile alakalı aslında ahlaki ve usul dersidir.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 Şahibi kavmine, İlyas'ı kavmine, İsa'yı, Musa'yı bütün peygamberleri kavmine gönderdik. İlk sözleri Ey kavm Allah'a ibadetlerinizde hiçbir şeyi şirk ne yapmayın? hoşmayın. Bütün peygamberlerin ki ilk gönderilen Resul kimdir? Nuh Aleyhisselam. Bakın Nuh kıssasına and olsun ki Nuh'u elçi olarak kavmine gönderdik.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 Demoraj düşmeyen, dejenere olmayan, yoldan sapmayan bir topluluğa uyarıcının gitmesinin bir anlam var mı? Yok. Şimdi burada kısa da sorgulayacağınız birinci madde bu. O kavim ne yaptı ki? Nuh Aleyhisselam ne diyor? Sizin ondan başka ilahınız yok. Öbürlerini bırakın. Demek ki bu kavim bir şirke düşmüş. Allah'a ne yapmış? Bir eş koşmuş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 kendi hak için canını veriyor, can alıyor. Birine göre bir mücadele, birine göre de nedir? Bir mücadele söz konusu. Hakkına, batına girmiyor. Yani bu savaş e, siyasi yani düşünce savaşına girdi mi, insanlar her şeyi ne yapar? Mübah görür. Onun için Allah Azze ve Celle parçalanmayın, bölünmeyin, sonra gücünüz kırılır diyor. İşte buradaki kıssalardan birinci yakalayacağımız bu ve bütün kıssaların ortak özelliği Allah'ın birliğine sahiptir. Ve bütün Peygamberler de kavmine geldiğinde mesela Nuh Aleyhisselam'ın kavmine geldiğinde Nuh Aleyhisselam ne diyor? İlahlarınızı bırakın. Onlar ne diyor? Sakın ha, ilahlarınızı ve ve Vegus, Nesir, Yehus'u ne yapmayın? Bırakmayın. Niye?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 Hala tapacak mısınız? İbrahim kaç yaşında? Daha 20'den küçük. Bütün millet puta tapıyor, o gidiyor, puta nede, kutları kırıyor, İbrahim'i yakalıyorlar. İbrahim'i nasıl yakalıyorlar? İbrahim'i kırdığını gören var mı? Hiç kimse. Ama herkes bu çocuk kırmıştır diyor. Niye? Çünkü o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 ve eşek anırmaya başladık diyor. Bakın bu kıssa sadece yüzeysel olarak yakalanılması gereken bir şey değil. Allah azze ve celle öldüren ve dilim tendir vadinde hak söylediği her şey nedir? Hak. Bu kıssalar bize cenneti, cehennemi, ahireti, kıyameti ne yapacak yakalatmalı? Bunların amacı dedi biri de budur. Yine kardeşlerim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 Ama La İlahe illallah Nuh Resulullah, Musa Resulullah, İsa Resulullah yani şeriatları farklı olmuş olabilir. Yani muamele yaptıkları ibadet, ha birisi tutmuş, ikindi de namaz farz olur Birine yatsı da olmuştur. Veyahut birine bir muharem ayında oruç farz olmuştur. Veyahut e, şu kadar şunu yapmıştır. Veyahut onların bir önce doğan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 senin daha önce bunlardan haberin nedir? Yoktu. Kıssanın sonunda da aynı husus önemine bir daha ifade ediliyor. İşte bu Yusuf kıssası kayıp haberlerindendir. Onu sana vahy ediyoruz. Onlar hile yaparak işlerine karar verdiği zaman sen onların yanında değildin. Bunları bilesin diye söylüyoruz. Diyor. Yani Yusuf'un kardeşleri toplanıp da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 anlatıyorlar. Ve bu anlatmalarında işte iyi o, Başka bir şey olmana gerek yok. Hep bir melek var, bir şey var. E, yani e, İranlıların zerdüş dininin bir empozesi Müslüman'a ne yapılıyor? Yakalatılmaya çalışıyor. Bizim sağdan, sollan, ondan, bundan alacağımız hiçbir ders yok.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 ee, kavmin olayını hatırlarsanız Bakara'da, Araf'ta orada üç sınıf toplumdan bahsedilir. Ee, Allah Azze ve Celle ne diyor? Bugün balık avlamayın. Sen biliyor musun bu kısa? Biliyor. Aleyküm Selam'a. Demiştim mi? Okudum yani. yani. yani şey tekrar bir şey Ama imtihana bakın şimdi. Diğer hmm. günler hmm. bir tek balık yok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 Bakın olan hem inanan ama davet etmeyen hem de Allah'ın davetine karşı gelen. kurtulan inanan ve davet eden. Allah'ın dinini anlatan ne yapmış? Kurtulmuş. Nul'un kıssasına bakıyoruz. Tam dalgada oğlu boğulacak. Oğlum gel gemiye. O ne diyor? Bir daha. Ben dağa çıkarım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 kavmi dahi atıyor. İyilikler hepsine iyiliği dokanmış. Hastalandığında kavmi bile ne yapmıyor? Bakmıyor. Ama buna rağmen sabır da bize nedir? Çok önemlidir. Demek ki hastalığı veren kim? Allah şifasını verecek kim? O zaman dualarımızda da şuurlu olacağız. Dönüp de Ya Rab şifa ver dediğinizde Eyüp'ün sabrını, duasını, teslimiyetini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 Meryem annemiz o halinde Ya Rabbi hani bana taze yemiş ver de yiyeyim. Kalk diyor hurma Salla. Ben hurma ağacını gördüm. Ben sallasam dökülmez vallahi. Peki losaka bir kadın sallasam nasıl dökülür? Kalk bir amel işe ediyor. Onu sana verecek sadece gene kim? Allah. Ama senin amel etmeni Ne yapıyor?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 söyler. Benim Resulü asla yalan söylemez. Siz diyor eğer bir Yahudi ile arkadaşlık yapmışsanız muhakkak size ne yapar? zarar verir. Diyor. Sen diyor bana ne yaptı? Ben diyor bunu ne yapamadım tespit edemedim. Aleykümselam. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Yahudi diyor ki cidden diyor yolculuk boyunca diyor ne kadar zarar vermeye çalıştıysam senin kadar uyanık birine rastlamadım. Hoş geldin. Baktım ki diyor hiçbir şey yapamadım. Buraya gelene kadar diyor gölgeni çiğnedim. Diyor. Kısımı böyle aldım. Diyor. Bakın bu kıssalar boşuna anlatılan kıssalar değil. Biz belki önemsemiyoruz. kasıl oluyoruz ama Allah bizi şeytandan ne yapıyor? Sakındırıyor. Atamız Adem'i kandırmış. Bugün hacca giden insanlara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 bir daha gider, bir daha gelir, bir daha gider, bir daha gelir. Ama hacı mevru olana bir sefer ne yapar? Gider. Ve adam oğluna yaklaşma şekillerine bakın, o kadar çok mesela var ki, ilk olarak şeytan ana ve babanızın ayıp yerlerini diyor, edep yerlerini gösterdi diyor. Bu da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 Bizleri de eylesin. Onların arasına katsın. Ve Allah'a inanan, ahirete inanan, gelen bela ve musibetlere karşı tek sığınan kapı Allah olarak bilen ve ondan başkasına derdini açmayan ve ona yönelen kullardan eylesin bizi. Unutmayalım ki Kur'an'da yer alan bu kıssalar iyi, kötü birbirinden ayırt eden modellerdir.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 Haftaya pazar ders yok. Allah razı ee, öbür hafta var. Haftaya pazar Antep'teyim inşallah. Ona göre dönüşte inşallah.